Auzu billahi minash shaytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sarra li nahjihi ve men ittabahu bi ihsan li yawmiddin amma ba. Bu hafta yani bugünkü dersimizde inşallah 7. baba kadar vardık. Babus sabir 7. bab. Bab men asbaha junuban wa saim. Kim oruçluyken cünüp olarak sabahlar ise şimdi biliyorsunuz zaten ihtilam denen şey e, rüyada insanın biriyle kendini ilişkiye giriyor olarak görmesi neticesinde kalktığında iç çamaşırında var olan menidir. Hani insan zaten insan ne yapabilir ihtilamla beraber e, ihtilamla beraber cünüp olarak sabahlayabilir. Burada bu baba bu başlığı bu ismi veren aslında mana ve şey Nedir arkadaşlar? Bir insan normal bir vaziyetteyken yani sabah gece vaktinde Allah'ın ola ilişkiyi haram kıld, helal kıldığı vakitte mesela hanımıyla beraber oluyor Gecenin yarısı, ortası, sonu, başı çok önemi yok. Ve bu halde namazlarını kaçırmadan cünüp bir şekilde fecir vaktine ulaştı. Yani artık yemenin içmenin kesildiği vakit. Babın başlığının bu şekilde atılma sebebi budur. Yoksa zaten ihtilam, icmayla bir özürdür. Dolayısıyla zaten kişi bundan mükellef değildi. O yüzden böyle bir başlık attı Ebul Berekat İbni Taymiyye'nin dedesi Allah'ın rahmetesin rahmet etsin. Ve ilk getirdiği hadis An an Ayşe'den hadis geliyor. Adam biri geldi ve dedi ki: Ya Resulullah, tudrikun tudrikuni as-salatu ve ane junubun asfa'un. Ben namaz vaktine ulaştım ve o vazi o vakte ulaştığımda ben cünüplüydüm ve oruç tutuyorum. Ben cünüplüydüm ve oruç tutuyordum. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Wa ana tudrikunis salatu wa ana junbun junubun fa asum." Ben Allah Resulü dedi ki ben de oruçluyken namaz vaktine ulaşırım ve ben de cünüp olurum. Fakale leste mithlena ya Rasulallah. Dedi ki sen bizim gibi değilsin ey Allah Resulü. Gafara Allahu leke ma taqaddama min ma senin gelmiş ve geçmiş bütün günahların affolmuştur. Peygamber günah işler mi? İşlemez. E adam diyor ki Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışıyor. Yani kastı zaten günah olması değil. Açık zaten kebair denen büyük günahlardan hiçbirisini Allah'ın peygamberi ne yapmaz kardeşlerim? İşlemez. Burada kast edilen zelle dediğimiz peygamberlere ait olan ayak kayması diye. Yani zelle Arapça. Aya, hani yolda giderken kaygan bir zeminde ayağınız böyle takılır kayarsınız ya bir sendelersiniz toparlarsınız sonra yürümeye devam edersiniz onun adı Arapça'da zelledir onun adı Arapça'da zelledir ayak kaymasıdır. o ayak kayması bazen peygamberde hasıl olmuştur nasıl olmuştur İşte amadan yüz çevirmesi gibi davet ederken niye hani amadır zaten toplum arasında yeri yok Şimdi o İslam'ı kabul etse faydası kendine. Ama o sırada Mekke'nin böyle ağır topları gelmiş. Kureyş'in büyükleri. Ne yapmaya çalışıyor? Allah Resulü ümit ediyor ki hani bu adam iyileşir de, hani Müslüman olur da başkalarına da faydası olur. Başkalarına da faydası olur. O yüzden ondan yüz çeviriyor. Allah da onu kınıyor. أَبَسَ وَتَوَلَّا اَنْجَاءَهُمُ الْعَامِنُ ama ona geldiği zaman Resulullah'la yüz çevirdi ve arkasını döndü diyor kardeşler. Fakal dedi ki vallahi inniyle arcu an akuna akhşakum lillah ve alamukum bima attaki. Dedi ki Allah Resulü ben sizin Allah'tan en çok korkanızım ve size takvayı öğreteninizim. Yani bu ne demek? Öyle bir şeyi adam kabullenemiyor. Yani cünüplü bir şekilde fecreye ulaştım ben. Cünüplü bir şekilde fecreye ulaştım ve fecir vakti ben fecir vakti cünüplüyken nasıl orucum geçerli olur Adam anlamayınca diyor ki takva o senin zannettiğin değildir. Takva benim size öğrettiğim şeydir. Ya bugün birçok mesela bidat var. Sofi camiada adam idrar damlamasın diye pamuk tıkayan erkeklik organına bilmem garip garip icatlar çıkartanlar, abdest alırken yok abdest suyu işte günahmış üstüne damlarsa özel abdest için elbiseler, kılıflar giyen insanlar bunlar hepsi Bunların hepsi delaletin, bunların hepsi sapıklığın ürünleridir. Takva akılla, hevayla bilinmez. Takva şer'i sınırlarla ancak ne olabilir kardeşlerim bilinebilir. Hadis sahih senetli bir hadis. rabah Ahmed, Ahmet, İmam Ahmet rivayet etmiş. İmam Müslim ve Ebu Davud ne yapmışlar? Hadisi rivayet etmişler. Bu bapta getirdiği bir diğer hadis, ikinci hadis. Ve ana Aişete radiyallahu anha ve ummü selen. Aİşe ve Ümmü Selem'e, neden bu bapta kâdîseler peygamberin hanımlarından? Çünkü onlar evliydiler. Onlar Resulullah'ın nasıl e, evlilik hayatının olduğunu en iyi bilenlerdi, ibadetini nasıl evde mahreminde yaptığını bilenlerdi. Onlara haber veriyorlar. Ennenle bir yasal Allahu Aleyhissellem kâne yüz bir hücunu ben peygamber cünüp iken sabahlardı. yani hanımıyla ilişkiye girmiş ama yıkanmamış. Cünüp olarak sabahlamış mincimâi gayri ihtilâmin açıkça söylüyor ihtilamsız ilişkiye girmesi sebebiyle cünüp olarak sabahlardı. Summe yasumu fi ramadan. Sonra Ramazan ayının o gününe ulaştığında da oruç tutardı bu şekilde. Bu hadis muttafakun aleyh Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği bir hadistir. Bakın Allah bu dini kolaylık kılmıştır. Bir gün de bir salav-ı otururken bir kadın geçti. Allah'ın peygamberi kadına bakmaz zaten. Ama kadın için erkek, erkek için kadın iştah duyulan yemek gibidir. Mesela bir yemeği çok seversiniz, tamam, aklınıza geldi mi ya gel gidelim bir tatlı yiyelim mesela, değil mi? Aklımıza vurur gel gidelim deriz. Şehvet insan olduğu için böyle bir şeydir. Kadın içinde erkek içinde. Allah Resulü kadının geçtiğini gördü tabi bakmadı ama nefsin'e aklına şehveti geldi. O da bizim gibi insandı. Kalktı ehlinin yanına gitti geri, saçı ıslak döndü. Dedi ki kimin başına benim başıma gelen gelirse ehline gitsin. O insandı çünkü. Yemek içmek gibi var olan bu ihtiyacını helalden gideriyordu. Helal yolla yapıyordu mu? O yüzden İslam evliliği teşvik etmiştir. İslam bekarlığı şeytanın kardeşliği olduğunu ve Vesel vesel. Binler okuyabileceğimiz hadisler var. Bunlarda aslında var olan temel şey Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bizim gibi insan oluşu, bizim gibi ihtiyaçları oluşu. Bu sebeple olur mesela misal veriyorum. insan Ramazan günü, sahura çok az bir vakit kalmış. Adam şimdi yemek yese, e, şey, özür dilerim, ilişkiye girdikten sonra abdest alsa sahur vakti çıkacak. Sahurunu yetiştiren bu Allah'ın aslında bize kıldığı bir güzelliktir, bize kıldığı bir rahmettir. Bir sonraki babta gelen hadiste daha doğru anlayacaksınız inşallah. İnsan bu meseleleri bilirse hayatı kolaylaşır. Öbür türlü cehalet insanın hayatını ne yapar? Allah muhafaza zorlaştırır kardeşler. Buhari Müslim'in zikrettiği. Ve Hanımü'l-Seleme radıyallahu anha قالت. Bir Müselleme radıyallahu anha dedi ki, "Kenne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yus bi hujunuban min jima'in." Cima ilişki sebebiyle Resulullah cünüp sabahlardı. "La hulm ihtilam sebebiyle değil." "Thumma la yuftiru ve la yaqti akhrajahu." Sonra diyor, orucunu bozmazdı ve kaza etmezdi. Hani cünüp olarak sabah namazı vaktine ulaştı diye kaza etmezdi. Hadis Buhari ve Müslim'in sahih senetlerle tahric ettiği. Hadistir kardeşlerim. Diğer bab, bab-ı s bitireceğim inşallah. Sekizinci bab. Bab, kefâretü men afsadasam ya ramazan bil Ramazan orucunu hanımıyla, helaliyle ilişkiye girerek bozan kimsenin hükmü. A nebi Hureyre'te anhu kal. Dedi ki, ce'e raculun ile nebi s-salam fe ya Rasulallah. Adamın biri geldi dedi ki helak oldum ey Allah'ın Resulü. Kal ve ma ahlekek. Seni helak eden şey ne? قال وَقَاتُ عَلَى اِمْرَأَةِ فِي رَمَضًا Şimdi وَقَاتُ ARABÇA düşmek demek. Tamam. Düşmek demek. وَقَاتُ عَلَى اِمْرَأَةِ Hanımıma düştüm Ramazan'da. Üzerine mi düşmüş? Yok. Burada bir edep var. Demiyor ilişkiye girdi. O da bir ifade şeklidir. Çünkü zaten bu edebi Allah öğretiyor, Peygamber öğretiyor. Müminler de öğrenmişler. Mesela Allah diyor ki Nisa نِسَاءُكُمْ حَرْفُ لَكُمْ fakat huzur hakkıman şedtum kadınlar tarlanızda tarlanıza dilediğiniz gibi var bak Allah'ın edebine bak demiyor ilişkiye girin yok şöyle yapın işte Allah azze ve celle böyle anlatmıyor bu ayetin nuzul sebebi yahudiler diyorlar ki kim hanımıyla arkadan ilişkiye girerse çocuk şaşı doğar onun üzerine iniyor ayet Allah demiyor işte şu şekilde bu şekilde ilişkiye girirseniz ne bunlar haya edilen utanılan şeylerdi öyle mi Allah edep kullanıyor ve diyor ki Kadınlar sizin tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz gibi varın. Bir başka edep peygamberden erkek diyor, dört uzvu üzerine düştüğü zaman diyor. Burada kasıt eşin üzerine ilişki sırasında çıkmasıdır. Peygamber Aleyhisselatu vesselam bunu açıkça edepsiz bir şekilde beyan etmek yerine bunu ima ile Allah Resulü kastediyor. Buradaki adam da Allah ve Resulün terbiyesinden geçmiş bir adam. Ne diyor? Vakatu ala imraati fi Ramazan. Ramazanda oruçluyken ben eşim üzerine düştüm yani ilişkiye girdim demektir. Kale, "Hal ma ta'tiqu Sen bir köle azat edebilir misin, bulabilir misin? Kale la. Adam fakirin teki nasıl köle azat etsin? Zenginlerin köleleri var. Kale, "Fe hal tasteti an tusuma shahrayn <gülüyor> muttatabi'ayn?" Ard arda iki ay oruç tutabilir misin, 60 gün? Kale <gülüyor> la dedi ki, "Hayır, ben buna güç yetiremem." Kal فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُوا سِدِّينَ مِسْك۪ينَ 60 tane fakir doyurabilir misin? Kâlele. Dedi ki ona da gücüm yok. Bizim hocalar olsaydı illa köle bulacaksın, getireceğim, Uzaydan transfer edeceğim, bir yerden bulacaksın. Olmazsa böyle putunu yapacaksın, getireceğim ama köle azat edeceksin. Cehalet öyle bir şey ki insanlar olmazsa olmaz diyorlar. Oysa ki şeriat neydir? Kolaylıktır. Nerede? Fıkıhta, furuatta ama asıl da taviz olmaz. İkrahsız asıl da taviz Olmaz. dinin aslı akiden esası olan şeylerdir. Tımme gelese fa utiya <gülüyor> nabi Sonu oturdu. Peygambere bir adam geldi. Bir arak din fihi temurun. Adam bir kap getirdi. içinde de hurma var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirdi. Galı tasaddaq bi Dedi ki al bu kabı götür tasadduk et 60 tane fakire. Gal fa alâ afkar minna? Benden daha fakiri var mı dedi bu kavmin içerisinde. Fe mâ beyne la betiha ehlu baytin ahwaju ileyhi diyor ey ehlinden bizden daha bu muhtaç kimse yoktur bu beldede fadhahika'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem fegamar güldü hatta bedet namajizuhu azı dişleri görüldü diyor o kadar güldü ki azı dişlerini biz gördük resulan veqala izhab fa'at einuhu ehleke dedi ki git ahline gelir Allah Resulünün rahmeti şefkati Allah'ın kullarına merhameti şefkati rahmeti Allah dini zorluk olsun de gönül. La yuride bukumul usra, yuride bukumul usra, yuride bukumul Allah size zorluk istemez. Allah size dinde kolaylık ister diyor. Ayetler ve hadisler bu konuda açıktır. Ravahu'l <gülüyor> cemaa muhadislerden koca bir cemaat bu hadisi atmıştır Zikretmiştir sahih senetle beraber İmam Bukhari, İmam Müslim, Ebu Davud ve Ahmed Tirmizi, İbn Mace neredeyse muhaddislerin tamamı bu hadisini atmışlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih senetlerle çıkarmışlar. Ve fi lafden <gülüyor> İbnu Majen, İbnu Majen'in lafzında var olan şey, "Qala aatir rakbaten, Qala dedi ki bir köle azadet dedi ben bulamam. "Qala sum şehrini muttabi'eyn" dedi ki iki, iki ay ardar doğruştud. "Qala la utiyat" <gülüyor> dedi ki güç getiremem. "Qala <gülüyor> atmisti ne miskiynen" ve zekarahu. Baktı hadis, sonra da hadisin kalan kısmını aynı şekilde naklettim. Vefih <gülüyor> delalete kuvvet ona törti bu. Şehulüsem İmni Temel'in dedesinin düştüğü bir not hadislerin hemen ardına burada diyor tertibin açıkça delili vardır. Yani tertip ne? Yani ben böyle bir hata işledim. Ben 60 tane fakir duyurayım diyemez bir adam. Önce sıra var. Köle azad edilir. E bugün kölelik sistemi yok, köle azad edilir. O zaman ne yapacaksın? 60 gün. Parasıyla değil memşerim. <gülüyor> 60 tane fakir yok öyle bir şey. 60 gün oruç 60 güne güç yetiremezse bir insan hastalıktır, bedenin zayıflaktır. İşte o zaman ne gerekir? Ardından 60 fakirin doyurulması gerekir. Burada diyor, tertibin delili vardır Ebubekir rahimehullah. Ve İbn Mace ve İbduvet fi rivayet başka bir rivayette Ebduvet ve İbn Mace ve sum yevmen makanehu dedi ki yerine bir gün oruç tut. Ve felav zillid dar kutni fihi. "Kala helaktu ve ahlektu." "Fekala ma ahlekkek?" "Kala wa qatu ala ahli ve zekere hadis. Rijaluhu siqat. Yine farklı lafızlarını burada getirmiş. Ben şeyhin hani metnindeki hiçbir tarafı eksik bırakmamak için okuyorum. وَذَاهِرُ هَذَا اَنَّهَا كَانَتْ مُقْرَحَةً Bu apaçık gösteriyor ki bu kerih görülmüş, inkar edilmiş işlerden bir tanesidir diyor. Ee, i̇nşallah kaldığımız 9. vafttan bir dahaki dersimize devam ederiz. Sözlerinizde bir güzellik varsa Allah verirsin sözlerinin bir güzelliğinden. Bir kötülük varsa nefsin ve şeytanından. وَآخِرِ <gülüyor> دَوَانَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّ